Avrupa Birliği sermayenin ve ürünlerin serbestçe dolaşabildiği bir merkez bankası olan ve büyük bir çoğunluğunda ortak para birimi euro'nun yürürlükte olduğu tek bir pazar haline gelmiş durumda. Bir üye ülkede üretilen bir mal birlik içindeki diğer ülkelerde serbestçe satılabiliyor, hizmet sektörü birlik çapında ürünlerini pazarlayabiliyor. Peki bu iç pazarda tüketici hakları nasıl korunuyor? Avrupa vatandaşları her ülkede aynı düzeyde standartlardan yararlanabiliyor mu? Halkların Avrupası dizisinin bu bölümünde Avrupa Birliği içindeki tüketici haklarını ele alıyoruz. Bu önerilerin anlamı temel olarak şu. Önümüzdeki Ocak ayından itibaren 30 aydan daha yaşlı bütün risk altındaki hayvanlar test edilecek. Bu faaliyetten elde edilecek bilgilere göre de gıda zincirine girecek, 30 ayın üstündeki bütün hayvanlara uygulanacak bir test programı geliştirilecek. Bu önerilerin kamu sağlığının güçlendirilmesi ve tüketicilerin sağlığının korunması yönünde atılmış çok önemli adımlar olduğunu düşünüyorum. Bundan birkaç yıl önce ilk başta İngiltere'de patlak veren, daha sonra da Avrupa'nın diğer bazı ülkelerine de yayılan ve sığırları etkileyen BSE ya da daha popüler tanımıyla deli dana hastalığı ardından Avrupa Komisyonu'nun sağlık ve tüketicileri korumaktan sorumlu üyesi David Bryan, Avrupa Birliği'nin aldığı kararı böyle açıklıyordu. Deli dana hastalığı, tüketici haklarının korunması ve bu konuda birliğin aldığı kararların daha anlaşılır ve şeffaf hale gelmesi açısından bir dönüm noktasıydı. Avrupa Komisyonu şimdi tüketici haklarının her alanda Avrupa çapında korunması için yoğun çalışmalar yapıyor, yeni yasalar hazırlıyor. Avrupa vatandaşları özellikle gıda ürünleri alanında iyice duyarlı hale gelmiş durumda. Peki yedikleri gıda maddelerinde ne olduğunu nasıl anlıyorlar? Beatrice Minder Avrupa Komisyonu'nun gıda sağlığı konusundaki sözcüsü. Gıda maddelerinin ile ilgili bir konu. Biz Avrupa'da tüketicilerin bilgili olarak tercihte bulunabilmelerine ve kullandıkları yiyecek hakkında mümkün olan en fazla bilgiye ulaşabilmelerine çok önem veriyoruz. Bu yüzden gıda maddelerindeki etiketlere ilişkin ayrıntılı kurallarımız var. İnsanlar bazen bu etiketlerdeki bilgilerin çok karmaşık hale geldiğini söylüyorlar fakat biz halka özgürce tercih yapma olanağını sağlamanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Örneğin geçen yıl önerdiğimiz ve şimdi yasa haline gelen bir kural, alerjik insanların yedikleri gıda maddelerinde alerjiye yol açan fındık, fıstık gibi şeylerin olup olmadığını öğrenmelerini sağlıyor. Ayrıca salam, sosis ya da konserve gibi işlenmiş et ürünlerinde ne kadar yağ olduğunun etiketlere yazılması zorunlu. Bir diğer örnek ise genetik yapısı değiştirilmiş gıda maddeleriyle ilgili. Bu çok tartışmalı bir konu. Genetik yapısı değiştirilmiş gıda ürünlerinin insan sağlığına zararlı olduğuna ilişkin bilimsel bir veri yok. Fakat tüketicilerin genetik yapısı değiştirilmiş gıda maddesi kullanıp kullanmama konusunda seçme şansına sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden etiketlerde buna ilişkinde ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Avrupa Birliği için de ayrıca gıda maddelerinin örneğin sebzelerin ya da sığır etinin hangi ülkelerden geldiği de etiketlere yazılıyor. Peki bu kuralların uygulanmasından ve etiketlere doğru bilgilerin konulmasının sağlanmasından kim sorumlu? Kuralları bozanlara ceza veriliyor mu? Veriliyorsa kim veriyor? Bütün Avrupalılar için bir pazarın olduğu Avrupa Birliği'nde yine bütün Avrupalılar için ortak kurallar olmak zorunda. Dolayısıyla kurallar her zaman Avrupa kuralları. Fakat bunların pratikte uygulanmasından her şeyden önce imalatçı ya da üretici sorumlu. Bundan sonra eğer üretici yapması gerekeni yapmıyorsa bunun denetlenmesi ulusal yetkililere ait. Kuralları bozanlara ne ceza verilmesi konusunda Avrupa yasaları yok. Bu alan ulusal yasalar tarafından belirleniyor. Bazen kurallara uymayanlara para cezası veriliyor, bazen bu işyerleri kapatılabiliyor. Fakat bu konuda Avrupa çapında saptanmış bir ortak sistem yok. Avrupa Komisyonu'nun gıda sağlığı konusundaki sözcüsü Beatrice Minder. Dolayısıyla Avrupa Birliği içinde tüketici haklarının korunmasında üye ülkelerin yani ulus devletlerin önemi hala büyük. Bu alanda özellikle Batı Avrupa ülkelerinde piyasadaki malları denetleyen ve tüketici haklarını koruyan kuruluşların geçmişi epey eskiye gidiyor. Frank Alaveld Almanya'da tüketici haklarını koruyan Schieftung-One Test adındaki kuruluşla çalışıyor. Bu kuruluşun çıkardığı yayınların editörü. Shiftung one Test, Almanya'da çamaşır makinesinden otomobile, yatırım fonlarından gıda maddelerine kadar piyasadaki her ürünü denetliyor, üzerinde laboratuvar testleri yaptırıyor ve sonuçlarını aylık yayınlarında açıklıyor. Bu yayınların 1 milyonun üzerinde tirajı var ve Shiftum One Test Almanya'nın en saygın kuruluşlarından biri. Tüketici haklarını korumak için diğer birçok Avrupa ülkesinde de olan benzer kuruluşlarla ortak standartlar saptıyorlar mı, yoksa bu kuruluşlar asıl olarak ulusal düzeyde mi faaliyet gösteriyor? Şu sırada asıl olarak tek başımıza yani ulusal düzeyde çalışıyoruz. Fakat bazı testler diğer ülkelerdeki kuruluşlarla ortak yapılıyor. Tüketici hareketi ilk olarak 1920'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'lerden itibaren Avrupa'da da önem kazandı. Şimdi birçok Avrupa ülkesinde güçlü tüketici örgütleri bulunuyor. Bunlar arasında birçok ilişki var fakat hepsi ulusal düzeyde örgütlenmiş durumda. Peki Avrupa'da tüketim mallarına saplanan standartlara birlik çapında bir uyum getirilmesi ve ortak bir tüketici örgütü oluşturulması eğilimi var mı? One can say that consumer rights are on a European level more regulated than in a number of member countries. That means, for example, tüketici haklarının Avrupa düzeyinde bazı üye ülkelerden daha fazla kurala bağlandığını söyleyebiliriz. Bunun anlamı şu. Örneğin Avrupa düzeyinde sağlık ve tüketici haklarının korunmasından sorumlu bir bakanlık ya da başında bir komisyon üyesinin olduğu bir sağlık ve tüketici hakları genel yönetimi var. Halbuki birçok üye ülkede buna benzer bir bakanlık yok. Dolayısıyla tüketicilerin korunması Avrupa düzeyinde oldukça önemli bir konu. Tüketici haklarının korunmasına yönelik yasaların çoğu Brüksel'den kaynaklandı. Yani bir ölçüde birlik çapında bir uyum sağlama çabası var. Örneğin aldığınız bir mal üzerinde fikir değiştirip, Belli bir zaman içinde geri verme hakkı, finans hizmetleri, internet üzerinden ticaret gibi alanlarda Avrupa Birliği tarafından belirlenen kurallar dolayısıyla bir ölçüde uyum var. Fakat bu kurallar tüketiciye asgari ölçüde koruma sağlayan çerçeve yasalar. Bazı ülkelerde ise bu kurallar diğerlerine göre daha sıkı. Avrupa Komisyonu şimdi asgari ölçüde koruyucu kurallardan azami ölçüde koruma getiren yasalara yönelmeyi, Böylece her ülkede tüketicilerin daha yüksek düzeyde korunmasını düşünüyor. Biz de böyle olmasını umuyoruz. Almanya'daki tüketici hakları örgütünden Frank Alavel Peki Avrupa Komisyonu ulusal düzey yerine Avrupa düzeyinde geliştirmeye başladığı tüketicilerin korunmasına yönelik politikalarla ne hedefliyor? Komisyonun Sağlık ve Tüketicilerin Korunması Genel Yönetiminde Tüketici Hakları Dairesinin Başkanı Agne Pantelori anlatıyor. Well, we have just adopted um, a couple of weeks ago. Sadece birkaç hafta önce yeni bir tüketici politikaları stratejisi kabul ettik. Bu strateji önümüzdeki beş yıl için hedeflerimizi belirliyor. Orta vadede üç ana hedef tanımladık. Bunlardan birincisi Avrupa Birliği'nin tümünde tüketicilerin korunması için yüksek düzeyde ortak standartlar yaratmak. Şu sırada bu konudaki çerçeve kurallar bir üye ülkeden diğerine farklılıklar gösteriyor. Bu durumu düzeltmek istiyoruz. Bu şekilde tüketiciler iç pazarın neresinde olurlarsa olsunlar aynı haklara sahip olacaklar. Orta vadede belirlediğimiz ikinci hedef tüketicilerin korunmasına yönelik yasaların daha etkili biçimde uygulanmasını güvence altına almak. Bu çok önemli. Çünkü şimdi bile var olan ortak yasalar Avrupa'nın tümünde eşit biçimde uygulanmıyor. Üçüncü hedefimiz ise tüketicilerin ve tüketici haklarını koruyan kuruluşların onları ilgilendiren bu yasaların oluşmasına daha fazla katkıda bulunmalarını sağlamak. Bu şekilde tüketiciler Avrupa Birliği politikalarının belirlenmesinde diğer çıkar grupları kadar etkili olabilecekler. Örneğin şu sırada işveren kesimi bu politikaları etkilemede karar vericilere yönelik lobi faaliyetinde bulunmada oldukça ilerdi. Tüketicilerin de aynı şekilde sürece katılmasını istiyoruz. Agne Pantelori, işveren kesimi için tek pazar önündeki bütün engellerin ortadan kaldırıldığını, artık tüketicilerin de birlik içinde nerede olurlarsa olsunlar haklarının korunacağı konusunda aynı güvence altında alışveriş yapabilmelerinin sağlanması gerektiğine işaret ediyor ve belirledikleri üç hedefin Avrupa Birliği'nin genişlemesi açısından da önemli olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü yeni bir Avrupa Birliği'ne yeni üye ülkelerin girmesi, birlik içindeki tüketicilerin korunması rejiminin parçalanmasına ve farklılıkların artmasına neden olacak. Buna izin vermemek istiyoruz. Yeni üye ülkelerdeki tüketicilerin de şu sırada birlik üyesi olan ülke vatandaşları gibi aynı düzeyde ve iyi bir şekilde korunmasını hedefliyoruz. Kuralların uygulanması için önlem alma hedefimizin de yeni üye ülkeler için önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer bu hedeflerimizi başarırsak yani iyi kurallar getirip bunları iyi bir şekilde uygulatabilirsek yeni üye ülke vatandaşları Avrupa Birliği'nin kendilerine getireceği yararları tüketici haklarının korunması açısından somut bir şekilde görebilecekler. Agne Pantelori Avrupa Birliği kararlarına tüketicilerin de daha etkili bir şekilde katılmalarının gerekli olduğunu da vurguluyor. Bunun bir nedeni bazı Avrupa ülkelerinde insanların Brüksel'in yaşamlarına dışarıdan müdahale etmesinden şikayet etmeleri ve bu kararların demokratik şekilde seçilmeyen ve kendilerine hesap vermek zorunda olmayan bürokratlar tarafından alınmasından rahatsız olmaları. Frank Alevelt bu soruna kolay bir yanıt olmadığını söylüyor. I mean, bir dizi tüketici örgütü var. Ayrıca tüketicileri Brüksel'de temsil eden bir Avrupa Tüketiciler Örgütü de bulunuyor. Bu kuruluşların Avrupa Birliği içindeki karar alma süreçlerini etkileyebilecekleri bazı mekanizmalarda artık mevcut. Fakat herkes Avrupa kurumlarında, Avrupa Komisyonu'nda hala bir demokrasi eksikliği olduğunda hemfikir. Ama bu bir biçimiyle Avrupa Birliği'ne uzun vadede ne olacağıyla ilgili bir sorun. Örneğin şu sırada Avrupa Konvansiyonu toplanıyor. Konvansiyonun ne tür sonuçlar üreteceği büyük merak konusu. Fakat bu Avrupa bürokrasisinin demokratik bir yapı içinde meşrulaşması sorunu olduğu son derece açık. Frank Alavert'in sözüne ettiği Brüksel'de tüketicilerin haklarını savunan kuruluş Avrupa Tüketici Örgütleri Birliği. 23 Avrupa ülkesinde kendilerine üye 33 kuruluş var. Örgütün başkan yardımcısı Wilhelmine Box, Avrupa Birliği nezdinde tüketici haklarını savunmak için ne tür çalışmalar yaptıklarını anlatıyor. On the one hand, of course we are here in Brussels to make sure that the legislation bir taraftan yasa yapıcılar ve Avrupa Parlamentosu'nun taleplerimizi bilmesi açısından burada Brüksel'deyiz. Fakat bir diğer önemli rolümüz, üyelerimizin karşı karşıya oldukları sorunları dile getirmek. Örneğin komisyon rekabet alanında üye ülkelerdeki tüketicilerin sorunlarını bilmek istiyor. Herhangi bir ülkede adil olmayan rekabet koşulları yüzünden fiyatlar yüksek olabiliyor. Bu tür sorunların buna ilişkin delillerle birlikte Avrupa Komisyonu'na iletilmesi önemli. Bu sayede çözüm yolları aranabiliyor. Wilhelmina Vax, Avrupa Tüketici Örgütleri Birliği'nin yasaların hazırlanmasında da rol oynamasının söz konusu olduğunu söylüyor. Fakat tüketici örgütleri henüz bu sürecin başında. Ama sorunların farkına varılması yönündeki faaliyetleri giderek önem kazanıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin genişlemeye karar verdiği bu dönemde, Büyüme gerçekleştiği zaman da politikaların etkili olması için Avrupa Birliği'ndeki süreçlerin nasıl değişmesi gerektiği tartışılıyor. Ayrıca politikacılar Brüksel'de olup bitenlerin Avrupa vatandaşlarından çok uzak olmasından endişeli. <gülüyor> Bizimki gibi kuruluşlar vatandaşları politikaya yakınlaştırıyor ve bu açıdan çok önemli bir işlev yerine getiriyor. Tüketici haklarının Avrupa Birliği politikalarının her alanına girmesi için çalışıyoruz. Bu daha gerçekleşmiş değil. Bunu politikacılara anlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşların Avrupa Birliği düzeyinde ne olup bittiğini bilmeleri önemli. Şu sırada bilmiyorlar. Örneğin 15 üye ülke içinde tüketicilerle ilgili yasaların %85'inin Brüksel'den kaynaklandığını bilen çok az. Avrupa Tüketici Örgütleri Birliği'nin Başkan Yardımcısı William Baks. Bax, herkes Avrupa Birliği'nin genişlemeye karar vereceği şu günlerde yeni üye olacak ülkelerdeki tüketici haklarının korunmasının büyük önem kazandığını, bunun içinde tüketici haklarıyla ilgili kuralların tüm birlik içinde uyumlu hale getirilmesinin gerekliliğinden söz ediyor. Peki aday ülkelerde durum ne? Bu ülkelerde de etkili tüketici örgütleri var mı? Frank Arevalti dinliyoruz. According to my knowledge, the situation in candidate countries is quite different. Benim bildiğim kadarıyla aday ülkelerdeki koşullar oldukça farklı. Bunun başlıca nedeni bu ülkelerin yerleşik piyasa ekonomilerine sahip olmamaları. Batı Avrupa ülkelerinde işleyen bir pazar ekonomisi, pazarın etkili biçimde incelenmesini sağlayan mekanizmalar mevcut. Dolayısıyla bir tüketicinin bir dükkana girip hiçbir şekilde güvenli olmayan bir şey alma olasılığı oldukça düşük. Arada bir bu tür şeyler oluyor. Fakat bu sorunları çözecek mekanizmalarda var. Aday ülkelerde ise bütün yönetim sistemi yeniden tasarlanmak zorunda kalındı. Pazar ekonomileri hala gelişiyor. Bu alanda önemli ilerlemeler sağlandı ama pazarların denetlenmesi konusunda hala büyük sorunlar var. Bu yüzden tüketicinin satın aldığı bazı ürünlerde sorun çıkma riski daha yüksek. Öte yandan tüketici örgütleri de Batı Avrupa'da olduğu gibi yerleşik kuruluşlar değil. Bu ülke devletlerinin desteğine sahip değiller. Kaynakları yok, ayrıca halkları tarafından daha kabul edilmiş değiller. Frank Alavert, Almanya'daki tüketici örgütünde çalışmasının yanında, Avrupa Komisyonu'na tüketici hakları konusunda serbest uzmanlık hizmeti de veriyor. Bu çerçevede Türkiye'de Medafon'u kapsamında İstanbul'daki Tüketicileri Koruma Derneği çalışanlarını eğitmek amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmada iki yıl boyunca proje yöneticiliği yapmış. Türkiye'deki tüketici örgütlerini Avrupa'daki benzerleriyle karşılaştırmak mümkün mü sorusunu şöyle yanıtlıyor. Türkiye'yi örneğin Almanya ile karşılaştırırsanız koşullar tamamen farklı. Türkiye'deki tüketici örgütlerinin bazılarını biliyorum. Buralardaki insanların gönüllü olarak çalışmaları çok etkileyici. Ücretli çalışan eleman yok. Herkes gönüllü. Bu, Avrupa'daki ve Almanya'daki tüketici örgütlerinden tamamıyla farklı bir durum. Burada herkes ücretli eleman. Öte yandan, gönüllülerden oluşan bir örgüt olduğu zaman, profesyonellik gerektiren işleri yapmak çok zorlaşıyor. Örneğin, ürünler üzerinde mukayeseli test yapacağınız zaman, mühendislere, bilim adamlarına, ekonomistlere, istatistikçilere ihtiyacınız var. Gönüllü bir örgütte bunları sağlamanız çok zor. Avrupa Birliği artık ilk aşamada 10 yeni ülkeyi de arasına alarak tarihindeki en büyük genişlemeyi gerçekleştiriyor. Avrupa ailesine milyonlarca yeni vatandaş katılıyor. Frank Adalet tüketicilerle yani Avrupa halkıyla yakın ilişki içinde çalışan bir kişi. Avrupa Birliği ne yönde ilerliyor? Artık yavaş yavaş bir halkların Avrupa'sından bahsetmek mümkün mü? I would say from the bureaucratic mechanism it is in the moment yeah quite bureaucratic mechanism and uh... Daha hala bürokratik bir mekanizma. Nasıl çalıştığını anlamak çok zor. Benim için bile hayatımızın Brüksel'den gelen kararlardan ne kadar çok etkilendiğini görmek çok şaşırtıcıydı. Bazı kurumların adını bile duymamıştım. Süreç şöyle işliyor. Kararlar Brüksel'den alınıyor. Tabii üye ülkelerin bunları kabul etmesi gerekli. Ardından bu kararlar ulusal yasalara dönüştürülüyor. Sonunda bu yasaların Brüksel'den kaynaklandığını ancak metinlerin dipnotlarında fark edebiliyorsunuz. Brüksel'de alınan kararlar çok önemli fakat insanlar bunun farkında değil. Çünkü Avrupa Birliği hala yeterince şeffaf değil. Dolayısıyla halkların Avrupa'sına ulaşabilmek için daha kat edilmesi gereken çok yol var. <gülüyor>